ve isetin el-hasene Muhammedin el-Mustafa ve ala alihi ve sahbihi fe men bi ihsan yalis sukr ve vefa amma ba'dı çok aziz ve muhterem cemaatin i allah Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, ihsanatı, ikramatı dünyada, ahirette üzerimize olsun. allah'u Teala Hazretleri sizi ve bizleri sevdiklerimizle beraber cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Burada, geçen hafta Tabakat-ı Sorkiye dersimizi okumaya başladık. Daha önce yüksek mübarek Selami Mustafa Efendi dergahında bu dersi okuyorduk. Ama orası kalabalığa kâfi gelmediği için bir bu taraftaki kardeşlerimiz de oraya gelmekte zorluk çektiğinden orada arada pazar günü hadis dersimiz olduğu için cumartesi günü de bu dersi bu yakada yapalım diye. iki sebeple bu tarafa nakletmiş olduk. Okuduğumuz eser meşhur alim Allameh Sufi Ebu Abdirrahman Es Sülemi Hazretlerinin tabakat Sufiye isimli mühim eseridir. Bu eser Türkçeye tercümesi yapılmamış bir kaynak kitaptır tasavvuf sahasında çok mükemmel eserler yazmış olan müellif burada yüz kadar büyük sufinin hayatını nevsuk güvenilir rivayetlerden alarak ve kaynaklarını göstererek anlatıyor ve o mübareklerin tasavufla ilgili nasihatlerini sözlerini eğer hadis rivayetiyle meşgul olmuşlarsa rivayet ettikleri bir hadis şeref'i bize onun irfanından bir numune olarak sunuyor. Bu eser mühim olduğundan biz de o büyük maneviyat erlerinin, erenlerin, evliyaullahın nasihatlerini öğrenelim, onlardan istifade edelim, onların ilmi necinden, ilmi ahval-i kulüptan bildikleri hayatı boyunca kazandıkları tecrübeleri siz de okumuş nafretmiş olalım öğrenmiş olalım diye bu kitabı okuyoruz Allah bizi fez olanlardan eylesin ilmiyle amil olanlardan eylesin cennetiyle yemaliyle tartip eylediği sevgili kulları cümlesine ve tuyla bizleri dahil eylesin çünkü yuhricül hayye minelmeyi ölüden diri çıkartmaya kadirdir. Kara topraktan insanı kamil yaratmıştır. Her şeye gücü yeter. Biz aciz, naçiz kullarını da ıslah eyleyip sevgili kul etmeye kadirdir. Amenna ve Kendisinin mutfundan bize sevfikini özetlik eylemesini dileriz. Sevgili kullarımız cümlesine bizlerle tahil eylemesini boynumuzu bütüp niyaz ederiz. Bizi haramlardan, günahlardan, nefse şeytana uymaktan, şu fani dünyaya kapılıp ahiret için çalışmaktan, geri durmaktan bizi Rabbimiz korusun, sevdiği yollara hidayet eylesin, sevdiği işleri yaptırsın, sevdiği şekilde ömür geçirip uzunla sevdiği bir kul olarak varmamızı nasip eylesin. Bu dersimize başlamadan önce, başta Peygamber Efendimiz muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ruhu pakine biz aciz, naciz ümmetlerinden bir hediye Kur'an'iye olsun diye ve onun mübarek alimin mübarek valideleriniz olan ümmahat-ı olan ezvac Tahhirat tahirat ve Peygamber Efendimiz'in mübarek evladının zürriyeti tabibesinin ve manevi makamının varisleri olan ümmetin eminleri ve Peygamber Efendimiz'in manevi halifeleri durumunda bulunan sadat ve meşahit rükü aliyemizin ruhlarına hediye olsun diye bu bedelerde meçhum bulunan Enbiyaullah ve Evliyaullah ve Salihinin ruhlarına ve şu İstanbul'u fethetmek niyetiyle gelmiş ve burada defnedil edilmiş olan Ebu Eyyub el-Ensari Harid-i Hazretleri başta olmak üzere bütün sahabe-i kiramın ruhlarına hediye olsun diye bence bizi fethedip, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin metine mazhar olmuş olan nail olmuş olan Fatihus Sultan Muhammed Han Cennet Mekanı'nın ve onun ordusu mensubu mübarek şehitlerin, gazilerin mücahitlerin ruhlarına hediye olsun diye ki onlar burayı fethettiler de biz de burada yaşıyor ve şu faaliyetleri yapabiliyoruz. Yedi günü şükranız. Sonra evvelce bu dersi yaptığımız dergahın vanisi Selami Mustafa Efendi Hazretlerinin ve hulefasının o civarda mekhum bulunan meşhur Şeyh Murat Hazretlerinin ve hülafasının ve Şeyh Murat Tetkesi ve mesum bulunanların Haydar Baba Tetkesi Vanisinin ve halifelerinin Abdül ahad Nuri Hazretlerinin vesair mübarek büyüklerimizin ruhlarına hediye olsun diye tüm hayır hasenat sahiplerinin ve hasreten bu güzel camiyi bu güzel recif ile bina eyleyip hizmete sunmuş olanların ruhları için ve uzaktan yukundan bu dersleri dinlemek üzere teşrif ettik olan siz değerli ve sevgili kardeşlerimizin ahirete geçmiş bütün geçmişlerin Müslüman evladı ceddat akriba-ı taallifat ahbab-ı yaranının evladı cürriyatının ruhla hediye olsun diye ve biz yaşamakta olan müminlerde Rabbimizin Rızası yolunda ömür sürelim, huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varalım diye bir Fatiha, üç ihlas şerif okuyup o saydığımız büyüklerimize ayrı ayrı hediye eyleyip öyle başlayalım. Buyurun bizimle herhalde. Hali, hali okunan mübarek, alim ve sohfi Ahmed İbni Hadravey Hazretleri'ydi. Bu kitabın 13. tercüme-i halidir bu. 13 tanesini okumuş oluyoruz. Böylece. Bu zat muhteremin hayatı hakkında bilgiler geçmiştir. Sözlerini yazmaya başlamıştı müellis. Devam ediyoruz şimdi. 105. sayfada bu eser kendisi güzel olduğu gibi bu eseri neşre hazırlamış olan Mısır alimi Ezher profesörlerinden Nüretim İdmi da güzel hazırlamış doğrusu. Allah razı olsun. O da maneviyat sahibi bir kimseymiş. Okuyoruz şimdi 105. sayfadan 14. paragraftan. Kale yani evvelki rivayet zinciriyle kitabın müezzeti olan Ebu Abdurrahman Esselami'ye geldi ki ve kâle râcelin bi Ahmet ibn-i Hadreveyh. ibn-i adamın birisi el-sâni bana nasihat eyle dedi. Büyüklerin yanına giden insanların umumiyetle söyledikleri bir sözdü bu. Bana bir nasihat et efendim. diye sorarlar. Onlar da o anda o şahsın durumuna uygun bir nasihat söylerler. Tabi nasihatler farklı olabiliyor. Ama büyüklerin sözleri, Kelam-ı Kibar, kibarın Selam denildiği gibi, Büyüklerin sözleri de büyüktür. Onların sözlerinde çok hikmetler vardır. Onun için hele nasihat, bana cüsü makbuldür. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözleri cevami kelimdir. Yani çok kısadır ama çok mana, derin mana ihtiva eder. Peygamber Efendimiz'e Allah bu meziyeti de vermiş. Az sözde çok mana ifade etme meziyetinde vermiş. Çok söylerseniz çok söz dinleyenin kulağında kalmaz. Unutuveriş. Başını unutur, sonunu unutur. Onun için nasihatte veciz yapmak lazım. Kısa söylemek lazım. Zaten Arif olan bir kimse de çok söze ihtiyaç bırakmaz da lep demeden lep anlayıverir yani. Dinleyen de kabiliyet çabuk anlar. Onun için Yunus Ömre çok söz eşek yüküdür diyor. Yani fazla söz ve lüzum yok. Arif hemen anlar yani. Sormuş. istemiş, Bana bir nasihat et. O da demiş ki emit nefseke Hatta yuhiyyeha. Emit, öldür. Nefseke, nefsini. Sen nefsini öldür de, hatta yuhiyyeha. Allah onu dirilsin. Sen öldür de, yuhiyyenin faili Allah. O fiilin faili hiç ama, hatta yuhiyye, Allah demek yani. Sen nefsini öldür de, Allah dirilsin. Diye nasihat etmiş. Tabii biliyorsunuz Müslümanlar biliyor çünkü Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İnsanoğlunun bir nefsi var. Terbiye edilmemiş haliyle bu nefsin adı Nefs-i Emmare. İnne'n nefs le emmaretu bis-süi illa ma rahme rabbi. buyurmuş. Kur'an-ı Kerim'de, ayet-i böyle geçiyor. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında. اِنَّمْ نَفْسَتْتِ شُفْتِ اِنَّفْسِ لَا اَمَّارَةِمْ بِسْسُعِ Kötülüğü çok emredici bir yapıya sahiptir. Tembellik yap, içki iç, keyfe dal, uyu, eğlen, yer, boş ver, aldırma, kan çekme, tasalanma. Yani çok emmare çok emredici demek. Amir, inne bi nefs amir etim bir nefs bir su edemiyor. Nefis insana getirili emre der demiyor. adeta adetabını. Emmare yani faal e, sigasıyla söylenmiş. Faal çok yapan demek yani. Onu mesleğe dilmiş. Çok yapan demek. Nefis nesle olduğundan emmaretun diye mülen geliyor. Inne nefsle emmaretüm bir su Yani nefis dediğimiz içimizdeki varlık bize kötülüğü çok emretmek duyunda olan bir varlık içimize bize destase verir içeriden bir takım duygular gelir niye bunu böyle yaptın ya utanmadın mı sıkılmadın mı Veya akıbetinden korkmadın mı veya hapse gireceğini ceza yiyeceğini düşünmedin mi Nefsine hakim olamadım Nefsine uydum pişmanım ama çok pişmanım ama ne yapayım falan diyorlar yani suç işleyenler Nefis öyledir. İçeriden insana kötülükleri duygu olarak, his olarak emreder. Çok emreder. İşi gücü bu. Onun O emirlerini duyup, anlayıp, onlara tabi olmamak, onlara muhalefet etmek, nefse karşı çıkmak lazım. Nefsine yen çıkmamak lazım, nefsine karşı çıkmak lazım. Nefis tabi insanın içinde olduğundan, kendi benliği olduğundan Onunla uğraşmak zordur. İnsanın kendi kendisiyle uğraşması zordur. Ama uğraşmak lazım. Uğraşmazsa bu nefis insanı kötü yollara sürükler. Bu, in, bu nefis insanı iyi işleri yapmaktan alıkoyar. Sabah namazına kaldırmaz. Abdest aldırmaz. Namaz kıldırmaz. Oruç tutkurtmaz. Helal kazandırmaz. Cefa çektirtmez Allah yolunda sevap kazanmak için sıkıntıya girmesine insanın yer, yer vermez, el vermez. Engel, engel işte. İçimizde bir engel. Ne yapmak lazım? Kad eflaha men Bunu terbiye etmek lazım. Terbiye eden kurtulur. Hatta terbiye etmek ne demek? Demişler ki öldürmek lazım bu Öldürmek lazım. Bak burada da öyle diyor. Emis nefsesi. Kendi nefsini öldür. E nasıl öldürür? Ne demek kendi yani nefsini? Bıçak soksam karnıma intihar etmiş olurum, cehenneme giderim haram, insanın kendisini öldürmesi de haram, e nasıl öldüreceğim yani nefsim sana kötü bir şeyi emredemeyecek halde yok gibi olsun, o duruma gelsin Ede emredemeyecek kadar dermansızlaşsın yığılsın kalksın, bir şey diyemeyecek hale gelsin nasıl olur bu bu tasavvufi bir terbiye ile olur kat efle ham Kim bu terbiyeyi yapar? Nefsini terbiye ederse, başarırsa felah bulur. kim nefsini terbiye edemezse, günahlara dalar. Dünyası ve ahireti harap olur. Nefsinin esiri olduğunda, günahları işlediğinde. Bu nefsi terbiye etmek Allah'ın bize Kur'an-ı Kerim'deki emridir. Boynumuzun borcudur. Bunu yapmak lazım. Bunu yapmanın yolu bu bir ilimle olacak. Bir kolay olmaz. Yani arabanın motorunun motorcu ustası var. Kaportasının yamukları için kaporta ustası var. Boyacısı için boya ustası var. Aküsü için, elektrik için elektrik ustası var. Döşemesi için başka usta var. Hepsi bir araba. Ama olmuyor. Döşemeci motordan anlamaz, motorcu boyadan anlamaz. Kaportacı efendim döşemeden anlamaz. Onun gibi İslami ilimlerin içinde Allah'ın bize emrettiği şu nefsi terbiye etmenin yolunu gösteren İslami ilim de tasavvuf ilmidir. Bunun karşısına çıkan ya İslam'ı bilmiyor ya Kur'an'ı bilmiyor ya da niyeti Allah'ın rızası kazanmak değil. Felah bulmak değil. Çünkü felah bulmanın yolu nefsi terbiye etmekten geçiyor. Nefsi öyle bir hale getireceğiz ki bizim karşımızda diklenemeyecek. ...bize muhalefet edemeyecek, bizim aleyhimize çalışamayacak... ...bize kötü şeyleri vesvese olarak fısıldayamayacak, söyleyemeyecek içimizde, isteyemeyecek. Buna bu hale getirmeye, bir kere hiç efendim karşımızda dik duramayacak hale getirmeye nefsi öldürmek ibaret. Ondan sonra bir de bunu güzelleştirmek var, olgun bir hale getirmek var... inne bir nefis, razıya, merzuya, safiye, kamile bir nefis haline getirmek var... E bu da bir güzel bir şey. Ya Resulallah sizin nefsiniz ne alemde? Sizin nefsiniz var mı yok mu nasıl? E, Peygamber Efendimizin nefsi var tabi herkesin nefsi var ama o nefsini öyle bir seviyeye çıkarmış ki kamil, olgun, kırıl kırıl bir nefis olmuş. İşte o hale getirmek bir terbiye işidir. Umumi prensip iki prensip vardır nefsi terbiye etmekte. Bir, nefsin kuvvetini kesmek. Bu nefis nereden kuvvet alıyor? Yemekten kuvvet alıyor. Eee, yemekten mi kuvvet alıyor? Ben o zaman onun arpasını kısarım. O da o kadar hoplayıp zıplayamaz. Oruç tutmak, az yemek suretiyle efendim, nefsi biraz frenlemek mümkün olur. Ramazanda hakikaten Hatırlayalım oruç tuttuğumuz günleri. Öğleden sonra, ikindiden sonra bir hafif bir gevşeklik gelir. Öyle kötü şeylere bakacak halimiz kalmaz. Kötü şey söyleyecek halimiz olmaz. Karşımıza birisi değilse git işine deriz. Efendim filan. Yani bir yumuşaklık olur. E i̇kinci de camiye gelsek, bir vaaz dinlesek, gözlerimiz yaşar verir. Ağlama başlığı veririz. Efendim filan. Yani bir dikkat bir incelik meydana geliyor. Demek ki Aç durmak faydalı. Sonra efendim çok uyumaktan nefsi çok kuvvetlendirir. İnsan çok uyudu mu nefsin şehvatı çok kuvvetlenir. Takviye olur. Yani en büyük takviyeyi oradan alır. Hatta insan yemek yemese bile çok uyursa, kalktı mı kaplan gibi kalır. Çünkü çok uyudu. Çok uyunca da nefsi kuvvetlenir. Onun için uykuyu da azaltmak, askeriye indirmek uyku zamanını, gecenin tamamını uyumakla değil de Allah'ın istediği ibadet ve taatlerle geçirmek yolunu tercih etmişlerdi az yemek yiyecek, az yemek yiyince az uyumak da kolay olur çok yemek yiyip de az uyumak olmaz çünkü gözleri bayılır zaten zaten yatsıdan sonra akşam yemeğini yedi mi televizyonu seyrederken koltukta uyuyor sigarası yere düşüyor koltuğu yakıyor sigarasını söndürmeye vakti olmuyor Dalıyor gidiyor. Televizyonu kapatamıyor. Televizyon kendi kapanmazsa sabah kadar hışırdayıp cızırdayıp duruyor. Neden? Karnı doydu da hocam. Aşağı, gündüz de öğle yemene az yemiş de tepe gibi karnını doyurdu sayıldı bu. Keyfinden, zevkinden. Ha, çok yedi mi uyumaz. Uy uyur. Uyanıp duramaz. Az yedi mi uykusu da az gelir Tamam. Bir de az konuşmayı tavsiye etmişler. Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerinde de vardır. Efendim, sükutun ibadet olduğunu bildiriyor Peygamber Efendimiz. Sükut etmek ibadettir. Yani demek ki çok konuşmayacak, kendisine hakim olacak. Ekseriyetle günahlar dille işlendiği için dilini tutabilecek insan. Az yemek, taklili ta'am. Az uyumak, taklili menam. Az konuşmak, taklili kelam. Az konuşuyor az zarara uğruyor filan. Sonra huzreti enam insanlardan da biraz ayrı durmak iyidir çünkü insan insanı azdırıyor. Kişi refikinden azar demişler. Aynı okula giden iki çocuk, birisi iyi bir arkadaşı ediniyor, sınıfın birincisi oluyor. Öteki kişi kötülerde arkadaş oluyor, haylaz oluyor, sınıfta kalıyor. Aynı aynı ayren iki çocuk, iki çocuk oluyor. Edindiği arkadaştan başarı veya başarısızlık oluyor. Neden? ...kişi arkadaşının tesiri altında kalıyor. Muhakkak bu tesir vardır. Hatta büyüklerimiz demişlerdir ki... ...gafil müridin yanında bile durmamalı... ...gafil müridin gafleti bile uyanık müridin kalbine tesir eder de onu karartır. esleme başlar, bilmem ne başlar filan. Yani o bile tesir eder. Demek ki şöyle bir işe yaramayacak insanlardan da bir sıyrılmak lazım. Onlardan da kenarda durmak lazım. O zaman ne oluyor az konuşuyoruz, insanlardan da ayrıldık, kahve yok, sinema yok, vesaire yok. O zaman bol zaman oluyor. diyor insan. Tefekkür ediyor. Kur'an-ı Kerim okuyor, ibadet ediyor. Güzel güzel bir yol başlıyor, açılıyor. Bunlar nefsi azdıran yollar olduğundan bunları kestiğimiz zaman nefis yavaş yavaş istih alıyor. Bu bir yoldur. Buna riyazetin nefis derler. Nefsi zapt altına almak, idman yaptırma ona egzersizle efendim riyazatla hizaya sokma tabi bu kaç gün sürecek ramazanda on gün süren bir itikaf vardır on gün olabilir kırk gün süren halvet vardır çile denilen halvet denen efendim bin bir gün süren halvet vardır e böyle bir şey yaptığı zaman insan e kırk gün bu insanlardan ayrı efendim böyle bir kenara çekilir ibadet ederse insanda büyük bir değişme olur oruç tutacak helal lokma yiyecek, ibadet edecek, abdesti gezecek, gündüzleri oruçlu olacak, tenha bir köşede ibadetle meşgul olacak. 40 günde değişir insan. Eti kemiği değişir. Her şeyi değişir. Ondan sonra iyi bir insan olur. Halilete girdi, çıktı. O zaman güzel bir insan olur. Bu bir yol. Nefsi kuvvet kazandığı yerlerden çevirip muhasara altına alıp kuvvetini aldırmamak zayıf satmak, söz dinler hale getirmek. Bu bir yol. İkinci bir yol da aşk ve muhabbet yoludur. Ruha kuvvet vermek yoluyla, ruhu zikirle, efendim, aşkullah ve muhabbetullah'a eldirmek, tattırmak yoluyla bir Allah sevgisi, bir Allah'ın emrini tutma aşkı, şevki gelir ki insana bağlasan durmaz, nefsi ona kötülüğü gösterse de aldırmaz o adam. Neden? Neden? O zevki, o şevki tattı, o muhabbet ile gidiyor. Bu da bir yoldur. Buna tarif-i ruhani derler, ötekisine tarif-i nefsani derler. Nefsi terbiye etme yolu, ruhu kuvvetlendirme yolu diye. Ama şöyle, ama böyle, bu nefsin terbiyesi Kur'an'ın emridir. Hepimizin, hepimizin boynuna borç. Bunun bir kaçamak tarafı yok. efendim. Ve Kur'an'da var, Hadis-i Şerif'te var, sahibi kiramın hayatında var. Allah Peygamber Efendimizin hayatı böyle. Kendisinin hayatı. Hira arasında ne yaptı Peygamber Efendimiz? Ne yaptı? Aylarca Hatice Validemiz yemeğini getirdi de orada. Ne yaptı? Peygamber Efendimizin hayatını okumadınız mı? Evi nasıldı? Eşyası nasıldı? Gıdası nasıldı? Gündüzü nasıldı? Gecesi nasıldı? Gece sabahları buluncaya kadar, ayakları şişinceye kadar ibadet etmez miydi? Anam babam sana fela olsun. Ey Allah'ın Resulü niye bu kadar kendini üzüyorsun? Allah senin gelmiş gelecek günahlarını affettiğini Kur'an-ı Kerim'de bildirmiş. Zaten suçun yok, günahın yok. Niye böyle yapıyorsun dedikleri zaman zevceleri ne buyurmuştu? Niye, e e niye Allah'ın çok şükreden bir kuru olmayayım? Madem Allah bana bu Habibullah olmak sıfatını ihsan eylemiş. Niye çok şükredici bir kuru olmayayım diye? Gözümün bebeği fissalah Kuvvetu ay fi salah buyuruyor. Yani namaz, namaza aşık Resulullah Efendimiz. E biz öyle miyiz? Tabii biz Resulullah'la ölçümeyi hiç durumda değiliz ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kuvvetu ay fi salah buyurmuş. Yani gözümün şenliği, gözümün gönlümün hoşluğu, nurluluğu namazda. Çok seviyorum namazı demek yani Türkçesi. Namaza aşıkım demek. Var mı içinizde? Var mı içimizde namaza aşık olan? Kılıyoruz namazı tabi ama vazife diye kılıyoruz. Angari diye kılıyoruz. Az olduğu zaman seviniyoruz. Kıldığımız zaman o oh, yük kalktı diyoruz. Öyle demiyor. Bir kılıyor bir daha kılmak istiyor. Bir daha kılmak istiyor. Fark var arada. Sevmek. Allah'ın divanında durmayı sevmek, namazı sevmek bile. Evet. Nefsin ıslah edilmesi bir farizdadır. Selah bulmanın yoludur. Başka çare yoktur bu nefis ıslah olmazsa insanı beladan belaya bulaştırır, çok zararlara sokar, çok günahlara daldırır, çıkartır, Allah'ın rızası yolundan ayağını kaydırır, cehenneme götürür. Cehenneme gitmesine sebep olur nefis. İnsanın kendi içindeki nefsin. Benim nefsim, benim aleyhinde. Senin en büyük düşmanın dışarıda arama, senin kendi iki yanın arasındaki nefsin, en büyük düşmanı. Neden? E bu bir şey söyledi mi? Buna itiraz olmuyor. Niye böyle yaptın? Canım istedi ondan yaptım. İşte canım istedi demek. Nefsim emretti de ondan yaptım dedim. Canım istedi ondan yaptım. Niye böyle yaptın ya? Canım istedi ondan yaptım. Yani nefsim istemiş de ondan. Bizim hoşuma gidiyor. Abdülaziz hocamıza imtisab etmiş bir kardeşimiz evladım demiş. Dalgınlarla barış. Devamlı abdestli gez. Efendim, hak sahiplerine haklarını ver. Helal herkese. Aradan birkaç gün geçmiş. Yeni bir bit tabi. Şeyh Efendi sormuş. Evladım ne oldu? Tavsiyelerimi tutabiliyor musun? Tutuyorum efendim işte. Abdestli geziyorum. Emrettiğimiz namazları, o sevap namazları kılıyorum. Sevap odanayım diye. Tespihlerimi çekiyorum. Ama demiş... Dargın olduğu insanlarla gidip barışmak nefsine çok ağır geliyor demiş. i̇zzet nefsine dokunuyor demiş. Hakikaten size de ağır gelebilir. Yani dargın insan gidecek dargın olduğu insana ben senden darılmaktan vazgeçtim, dargın durmaktan barışmak istiyorum uzat elini diyecek. Yalvarmıyor gibi olacak. Yani kimse ya ben ona yalvarmam. Sülalesi gelse yalvarmam der. Yani karşı çıkar böyle bir şeye. İzzet-i nefsime dokunuyor demiş. Doğru mu bu ifade? Bize göre doğru ama hoca efendi hemen yakalamış onun hatalı tarafını. Ne diyor? Diyor ki A, evladım o nefsin izzeti olur muymuş hiç? Nefsin izzeti de olur muymuş? Nefis, e, nefsin emmari. Hain, düşman, sana düşman. Onun izzeti de olurmuş. Yani çal kalbi nefse Seyfi Celali. Ne güzel söylüyor. Yani ee, nefsin kafasına seyfi celali çal kırılsın kafası yani la ilahe illallah Küt, kafası gitsin düstün yani nefsin izzeti olur olurmuş itibarı mı olurmuş nefsi emmare ha, evladım demiş nefsin izzeti mi olurmuş çok hoşuma gidiyor ikaz ya yani. nefis hor hesbaya bir varlık onu onu biz yola getireceğiz biz çekeceğiz biz kurtaracağız yoksa ona tabi olmak değil Peki emit nesleke, nefsini öldür. Yani nefsin sana muhalefet bir mecali kalmasın. Ölmüş gibi olsun. Hani ölü, şu tarafa döndürsen öyle döner. Bu tarafa döndürsen öyle döner. kendine yiti ve değil gassal demişler. Yani yıkayıcının önünde ölümün hali ne? Şu tarafa kaldırıyor, su, ta şurasına su döküyor, burasına kaldırıyor, burasına su döküyor. Hüftüyemiyor, ölü. Heh. Nefis itiraz edemeyecek hale geldi mi? Öldü mü güzel? Ha, sen nefsini böyle öldür, sana kötülükler emredemesin, efendim ve itiraz edemesin ve iyiliklerin karşına çıkmasın ve kötülükleri sana fısıldayamasın vesvese veremesin. Öldür onu. Hatta yuhiiha ki Allah onu dirilsin. Sen nefsini öldürürsen nefis tamamen ölmez. İnsan nefissız yaşayamaz onun için peygamber efendimiz buyuruyor ki çok ince bir nokta bu nefs tüke, matiyye tüke her fakliha, nefsin senin bineğindir yumuşak davran şu bineğine onun da kuvvetli olması lazım atına arpasını vermezse bir süvari atı koşturamaz arpasını verecek, ona bakacak ama nefs tüke matiyye tüke, nefsin senin bineğindir bineceksin üstüne ta ahir ömrüne kadar nefsinin üzerinde de dedik gıdık hayatı süreceksin ama önce bir öldük. Hizayasof, hatta yuhiyyeha, Allah o zaman onu bir başka türlü bir diriltir, bir başka güzel nefis olur o. Nefsi mutmainne olur. Nefsi mutmainne oldu mu artık korkma. Allah'ın onu o güzel şekilde diriltmesi için ilk önce senin onu öldürmen lazım. Yani senin nefsin vesveselerine uymayacak kadar iradenin kuvvetlenmesi lazım. O zaman bu terbiyeyi alan bir insanın nefsi de terbiye oldu mu güzel şeyleri emretmeye başlar. İslah olur yani nefis islah olur iyi bir nefis haline gelir. Güzel bir tavsiye tabii anlayana çok güzel bir tavsiye. Şuradan şunu anlıyoruz ki kişi Allah yolunda cihad etti mi Allah onun işini düzeltiyor. Bu da ayet kerimeye uygundur ve lezime cahediyor. Sina lenestiyen Kim bizim orumunda cihad ederse ter dökersen gayret ederse biz ona yolumuzu gösteririz. Yollarımızı açarız ona gideceğin menzil maksuda ulaşabilir, muradına erebilir, kamil insan olabilir, sevgili kul olabilir. Ama cihad edecek. Sen onu öldür ki Allah onu edilirsin. Yani sen cihad et, nefsine hakim ol da Allah sana güzel bir iş hali nasip etsin demek oluyor. O halde bu nasihatten biz de hisse almamız gerekiyorsa ne yapacağız? Nefsimizle cihad edeceğiz. Hocam ben bu cihadı bilmiyorum. Yok sen biliyorsun da bildiğinin farkında değilsin. Sen nesline cihad ediyorsun. Ne zaman ediyorum hocam? Ne kılıç aldım elime, ne silah aldım, ne gözünü, yüzünü gördüm şu nesile imin, ne efendim çarpıştım vuruştum yok. Sen onunla Ramazan'da cihad ediyorsun. Orca niyetleniyorsun, yemek istiyor vermiyorsun, su istiyor vermiyorsun. Efendim sızıldanıyor aldırmıyorsun, yapma etme diyor yalvarıyor aldırmıyorsun şehevâd-ı mefsaniyeden efendim, yiyecekken, içeceken, meşru olan arzulardan ve kötü huylardan kendini uzak tutuyorsun. Bir mücadele veriyorsun Ramazan'da. Bir ay sürüyor bu mücadele. Ramazan'da bunun nefisle mücadele olduğunu çok kimse bilmiyor. Yapıyor bir şey ama muhatabının kim olduğunu bilmiyor. Karanlıkta da yumur sallıyor yani. İşte senin Ramazan'da uğraştığın bela nefis. Bak nefsi insanın Acıktığı zaman işaretten benim karnım acıktı. Yemek istiyorum der. Acıvat Karagülgün oyunu gibi. Sahneye çıkıp da Karagülgün yar bana bir eğlence dediği gibi nefisle karnı acıktığı zaman bana bir yiyecek. Çok acıktım. Kebap isterim, baklava isterim, börek isterim, çörek isterim. Başlar. Acıktı. Ramazan'da diyorsun ki bana bak. Hiç ne çırpınma. Ben niye dedim Ne kahvaltı vereceğim. Ne öğle yemeği vereceğim. Ne five İkinci çayı vereceğim. Akşama kadar hoşuna sızırlanma diyorsun. O da bir ikinazlanıyor sana öğleye kadar. Öğleden sonra bakıyor ki bu çok babayı. Dinlemiyor beni. Vermeyecek hakikaten. Akşama kadar ses çıkartmıyor. Artık yemek de istemiyor. Hakikaten sabahleyin biraz karnı acıkır. Ramazanın birinci günü acıkır bir insan ikinci güne alışır. Onun için orucu bütün sene tutmak doğru değil. Samudehir uygun değil. Neden? Alıştığı zaman ibadetin kıymeti kalmaz. Alışmayacak. Arzuları ölmeyecek. arzular devam edecek de sen onun yenmeyi öğreneceksin. Su var bak buzlu su. Havada güneş. Yaz günü de. Uzun da. Oruç da. Bak ne kadar güzel su. Meşhur bat. Dışı buğulanmış. Böyle buğuları aşağı böyle damladan da damla gidiyor. Yutkunup duruyorsun burada. Kebabı görüyorsun. Tatlıyı görüyorsun. Suyu görüyorsun. Yani i̇şte mücadele veriyorsun. Yani içinden gelen bir arzuyu yapmama mücadelesi. Bu bir nefisle mücadele bu mücadeleyi yapacağız o kadar yapacağız ki nefsimiz ölecek bize kötü şey söyleyecek canı kalmayacak o zaman Allah bize bir başka güzel bir nefis verecek. Biz nefisle böyle cihat ettiğimiz zaman nefsi öldürdüğümüz zaman o zaman güzel bir nefis gelecek yerine ibadetli seven, namazı seven zikri seven Bak zikirden şimdi millet vura, bucak bucak kaçıyor. Zikret. Ben demiyorum Allah Celle Celaluhu. Ya öyle elezâne, hüskürullah'a zikren kesirah. Ey iman edenler Allah'a çok zikredin. Çok zikredenlerin herkes karşısında. Çocuk tarikate girecek. Allah diyecek. Anası babası diyor ki tarikate girme. Deli olursun diyor. Çok zikretme diyor. Bu kadar da ibadet fazla diyor. Bu kadar namazların yazına düşme diyor filan. Yani korkuyor. anası babası çocuğuna bir şey olacak diyor evet bu kadar bilgi özlü bilgi kur'an'ı bilgi imani bilgi hepimize lazım da onun için söyledik İkincisi, sesz sayfada 15. paragraf ve Kale ahmedi yani ahmet ka dedi ki kale ve kâle ahmedi aynı rüvayet zinciriyle asla halk kalkı Allah evsa uh insanların mahlukatın halkın ahalinin Allah'a en yakın olanı kimdir? Onu söylüyor. Düşünün kim olduğunu. Allah'a en yakın kul kimdir? İkimizden benim tahingime göre şudur diyeyim. Kafanızın kenarına yazın. Allah'a en yakın kul kimdir? Bunun cevabını veriyor çünkü. Akrabun halkı ilallah ahalinin Allah'a en yakın olanı evsa'uhum hulukâ ahlakı güzel ahlakı en çok olan en geniş olan en güzel ahlaklı Allah'ın en yakın kuludur insanın huyundan ölçersiniz huyundan belli olur insan havuğundan değil sarığından değil sakalının bir karış, iki, iki karışık olmasından değil huyundan anlayacaksınız. Olgun mu huyları güzel mi çirkin mi sinirli mi tabi peygamber efendimiz sinirlenmez miydi Efendimiz'in gazaplı hali yok muydu? Vardı. Ne zaman gazaplanırdı? Allah'ın emirleri çiğnendiği zaman gazaplanırdı. Şu nimbere çıktığı zaman Peygamber Efendimiz bir ordunun başkomutanı gibi celallenirdi. Yüzüne bakmak ortardı millet. O kadar selim aşağıda ama orada Allah'ın emrini tebliğ ederken öyle celendi olurdu. Demek ki gazap kötü bir huy mu? Hayır gazap yerinde kullanıldığı zaman insanın gerekli olan duygularından birisi de Lazım. Kızma duygusu yok olmuş bir insan o zaman kötülüklerin karşısında reaksiyon da göstermez. Rüşvet var, hırsızlık var, çalma var. Aldırmıyor adam. Bana ne diyor, veriyor vesaire. O zaman cemiyet çöker. İnsan da çöker. İnsanlık da çöker. Sevaplar da kalmaz. Yani kızılacak yerde kızacak sabırlı olacak yerde sabırlı olacak, yerini bilecek. İfrattan ve tezhitten uzak. Orta çizgıda dengede yani. itidal çizgısında duracak, huyları güzel olacak. Güzel huylu olan insan yanlış anlaşılıyor bugün. Efendim filanca adam çok güzel bir huylu insan. Melek gibi bir insan evinden camiye camiden evine gider hiç kimsenin işine karışmaz. Etlisine sırtlisine karışmaz hatta bakın ben bu sözümü burada kesip bir büyüğümüzün sözünü söyleyeceğim Süfyanı Sevri Hazretlerine demişler ki filanca adamı herkes sever hiç düşmanı yok demişler herkes sever hiç düşmanı yok ne demiş hiç tahmin etmezsiniz 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmez demiş ki o halde o adam münafık demiş herkes seviyor çünkü. Yaşıyor olur mu? Mümini kafir sevmez. Mümini münafık sevmez. Namusluyu namussuz sevmez. Dürüstü hırsız sevmez. Polisi hırsız sevmez. Bu normal. Bazıları sevmeyecek. Sen Allah yolunda dost doğru gideceksen Allah sevecek. Allah dostları sevecek. Allah düşmanları sevmeyecek. Resulullah'ın ne kadar düşmanları vardı? Azılı amansız öldürmeye kast eden kırış şey yapıp kuşanıp da evini kuşatan e, öldürmek için üstüne saldıran Bedir Harbi'nde, Uhud Harbi'nde bilmiyor muyuz? O mübarek Habibullah, Resulullah'ı öldürmeye kalkıyor. Allah'ın düşmanları var. Müslümanların düşmanları var. de He, iyi geçiniz. Demek ki yağcı. Demek ki münafık. Doğruyu söyleyecek. Dobra dobra doğruyu söyleyecek. Ama güzel söylesin tabi kırarak değil de yumuşak söylesin, tatlı söylesin. Ona bir şey demiyorum. Söyleyiş üslubu tamam. Fakat hakkı söyler. İyi insanlar hakkı söyler. Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. İyi ahlak nedir? Etliye sütliye karışmamak değildir. El emru bil maruh ve nehyu anil münker. <gülüyor> İyi şeyi yaptırmaya gayret etmek, kötü şeyi yaptırmamak için de diretmek karşı çıkmaktır. Aktif ahlak bu işte. Şimdi evet. bana sosyal ahlak diyorlar, bilmem ne diyorlar. İslam'da var bu. İslam ahlakı bu. O bakımdan ahlakının güzel olması deyince insan hep yürek yüzlü olmak manasında değil. El -hubbu var. Allah için seveceğiz diyor birbirimizi. Niçin seviyorsun? Para için, mevsim için, makamın için hayır. Allah için seviyorum. Sen Müslümansın diye ben seni seviyorum. Sen de benim Müslümansın diye seviyorsun el-hubbu fillah var, bir de el-buğzu fillah var. Allah için boz etmek de var. O da var, o da var. El-emrü bil-ma'ruf da var. İyi şeyleri emretmek de var. Ve nehyu anil i münker. Kötülükten nehy etmek, yaptırmamak da var. İmam Gazali diyor ki, adamın elinde şişeyi gördün mü kıracaksın. <gülüyor> Ama cübbesinin altında saklamış, senden girdi gidiyorsa cübbesinin altını karıştırmaya kalkma diyor. Ama yani yani fıskı fücuru aşikare yaptırtmamış öyle Yap, Yaptıram yapamamış onların celalinden fıskı fücur erbabı için. gizli yapmışlar. Şimdi birçok beldede birçok beldede bekar deresi vardır. Bekar deresi. Azap deresi deniliyor mesela Ankara'ya giderken İstanbul Ankara yolunda azap deresi. Azap ne demek? Allah orada azap mı indiriyor? Biz. Azap ayın keskin zb ile elif ayın keskin de, be, azep bekar demek. Bekar deresi demek. Ne demek? Yani Kızılcahamanlı Hacı Babalar Kızılcahamanlı'nda günahı yaptırmıyorlarmış. Bekarlarda çalgıyı, içkiyi gidip orada içiyorlarmış demek. O öyle. Beker deresi demek. Çengi çalıp efendim, bilmem ne oynattıkları içki içtikleri demek o. O manaya geliyor. Neden? Hacı Babalar kusuru işlettirmez. Müslüman Kusuru yaptırtmaz. Önünde zulmettirmez. Haksızlık yaptırtmaz. Müdahale eder de ondan. Evet. Huyun güzelliğini böyle almayacak. Güzel huyu olacak insanın. Merhameti olacak. Efendim, sevgisi olacak. Saygısı olacak büyüklere. Efendim, cömertliği olacak. Hizmeti olacak. Vesaire vesaire ama fısırık değil, solucan gibi değil, yılan gibi değil, ot gibi değil. Nasıl olacak? Aktif. Olması gereken şekilde. Allah'ın istediği gibi. Resulullah'ın ahlakı gibi olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl idiyse öyle. Kur'an-ı Kerim nasıl idiyse öyle olacak. Kur'an-ı Kerim nasıl tavsiye ediyor? Eşidda'u alev küfâr. Ruhama uleyleyhüm. Kendi aralarında merhametli ama kafire karşı. Sağlam, mehlivan, şiddetli, sert. Evet. Bekane. Bakalı ve bana Ahmet'i. Yine aynı rivayetler, rivayet ettiler ki Ahmet'in de kadarı şöyle buyurdu: "Bilazani, en sevzene bazı alimiyet, ala bazı zehar. Sevzene ne olur? Terahu, fi Ramazan ye ikilu xubzen, ya bismillah. Teraja ilanin ilih ve baası ilih bi elfi inna bir hikaye anlatıyor burada. Hikayeler kolay hatırla kalır. Bu da sizin hatırınızda kolay kalacak diye tahmin ediyorum. Ahmet İbn-i anlatıyor hikayeyi. Diyor ki, Belagani bana nakledildi. Geldi ki haber olarak Enne histe ezena ba'dul almiya zenginlerden birisi izin istedi. Ala ba'dız cühhar sofilerden, zahiklerden birisinin ibadethanesine, yanına Girmeye izin istedi. Adam savmasında, Efendim ibadethanesinde, Efendim evinde köşesinde ibadetilemeyen, kud, zahit, rühat, zahitler demek. Zahit yani dünyaya metelik vermeyen, yani parası bulu, mal olmayan, dünyaya aldırmayan ahirete rağbeti olup ona çalışan, gönlünde dünya olmayan insan yanına gelebilir miyim? Müsaade eder misiniz? Diğerlerinize Ziyaret, gelmek istiyorum demiş. O da buyur, gel demiş. <gülüyor> Zengin bu zahidin yanına gitmiş. Te <gülüyor> O izin verince girmiş görmüş. Para ahhu piyramadan kilukup Namazdan da bakmış ki iftar vaktinde bu zahidcik, fakir, abid kuru ekmeği tuza banıp yiyor. O kadar. Katı yok. Bir şey yok. Efendim tuza banıyor, yiyor. Ötekiler iftara bütün gün hazırlanır millet. O ev halkı tavukları yolar, kebapları yapar, pilavlar pişer, hoşaflar hazırlanır. Efendim her türlü hazırlık. Ne no, Biz bugün oruçluyuz ya akşamda misafirler gelecek bir sürü yemek. kır çeşit yemek. Ama bu adam carzının yerine girmiş zengin bakmış ki kuru ekmeği. Hıbzen yabisen kuru ekmek. Kuru ekmeği bizim tuzla yiyor, tuza banıyor kuru ekmeği çatır çatır kıtır kıtır onu yiyor zavallı Ne yapmış? Feracih'a zengin konağına dönmüş. Geriye onu ahalde görünce acımış konağına dönmüş ve bahse 100 dinar. bin dinar göndermiş. Zahide. Bin diner. Diner altın para. Din hem gümüş para. Diner altın para. Bin tane altın para göndermiş. O zamanın parası ne güzeldi? bizim Bizimkiler az mıdır, çok mudur bilmiyorum ama efendim biraz küçük olsun, biraz büyük olsun. Ebadı boyutu, çapı, tipi aynı veya farklı. Neyse altın para bu. Bin altın lira göndermiş Zahide. Bakalım şimdi ne olacak? Merak ediyorum işin sonunu. Fakir, zahit kabul etmemiş, reddetmiş, geri göndermiş, al bin dinarını geriye. Zengini geri göndermiş. Bize gönderse ne yaparız? Bize gönderse hiç olmazsa camiye yardım ederim, bakma bırakırım diye yanımızda tutarız. Bize gönderse kılıfını buluruz, çaresini buluruz, o geri göndermiş. Neden? Sebebini şöyle izah ediyor. İnne ceza men Bu sırrını senin gibi birisine ifşa eden, açan kimsenin cezasıdır demiş. Sırrını sana açan, senin gibi bir kimseye açan kişinin cezası budur. Al parayı demiş. Yani ne demek istiyor? Ben tuzla kuru ekmek yiyen bir kimseydim. Bu benim sırrım. Çünkü ben dünyadan elime eteğimi çekmişim. Ahirete rağbet eden bir insanım. Dünya malı yiyeceği, içeceği benim için çok önemli değil. Tuz ekmekle iftar ediyorum. Karnım sırtıma yapışmış. Açım, yanaklarım şişmiş falan. Olsun ben buna razıyım. Ben ibadet ehli, zahid bir kimseyim. Bu benim sırrımdı. Şimdi ben sana gel dedim yanıma. Sen geldin benim sırrımı gördün. Yani benim evimde böyle yoksulluk olduğunu... Yanında yiyecek, şişek olmadığını gördüm. Yani ben sırrımı sana ne yapmış oldum? İfşa etmiş oldum. Ha, sen nesin? Sen bir beşersin. Allah'ın bir kulusun. İlami istike, senin gibi bir beşere, senin gibi bir insana sırrını açan insanın cezası budur. Al parayı geri demiş. Yani kendisini cezalandırıyor. Sen tasavvufi sırrını Zahitlik sırrını böyle bir zengini göstermiş oldun, açmış oldun, sana bu para, evet sana verildi, senin oldu ama, hediye edildi, senin oldu ama geri gönderiyor, ceza alıyor. Bin ceza yazmış kendisine yani. Bin diner ceza. Neden? Sırrını başkasına fahşetti diye. Neden? İbadet gizlidir de onun için. İbadet başkası görsün diye yapılmaz, başkası alkışlasın diye yapılmaz, zenginler acısı da para versin diye yapılmaz. İnsanlar etrafına toplansın diye yapılmaz. Allah'ın için yapılır. Bu bir sırdır. Kulla Rabbu Mevlası arasında bir sırdır bu. Böyle kimse de bilmez, anlamaz. Yahsebu'l cahilu azni'e minet'a'f. Onların iffetinden, eski zamana fakirlerinin, sahabe-i kiramın yoksullarının ifletinden, onurluluğundan, asaletinden dolayı dışarıdan bakanlar onun fakir olduğunu anlamazdı bile. E etmezdi ki? Anlatmazdı ki. Saklardı. Söylemezdi. El açmazdı. Belli etmezdi. Böyle düşünmüşler. Hani işte hakiki mutasavvıfların halini gör bu insanların yaşam tarzları. Sen bin, bin altın lira sana geldiği zaman ne yapacağını düşün. Bunların yaptığı jestlerin önemini anla. Adam göndermiş işte hazır kese de sana gelmiş ne gönderiyor? Birazdan sen yersin birazdan sen başkasına hayır yaparsın efendim evine yiyecek alırsın içecek alırsın hayır. Geri göndermiş sırrını senin gibi birisine açan insanın cezası budur. Bildiğinler ceza kendisi de. kabul etmemiş. Tahnatullahu aleyhi ve cimai tabi onlar ahireti düşünmüşler herhangi bir şekilde riyakarlık yapmaktan annelini dünya ehli için yapmaktan çok sakınmışlar. 17. parada kâle ve kâle Ahmet, aynı ravilerden rivayet edildiğine göre Ahmet İbni Hadravay dedi ki, La nevme eskali minel gaflet ve la zıkka emreçü mineşşehre ve la zıkka emreçü mineşşehre ve la zıkka gafleti lemazza bir ekeşşehreçü. Duyurmuş ki, Ahmet İbni Hadravay Hazretleri, La nevme eskali minel gaflet. Gafletten daha beri daha ağır bir uyku olamaz. Gaflet var ya, insanın derken olması, gafil bir insan olması. Oo, bir şeyden haber yok. Vah, var. Ne dinden, ne imandan, ne ahiretten, ne sevaptan, ne günahdan. Efendim, kalbi katı, sevaplara koşmuyor, ölümünü düşünmüyor, ahirete hazırlanmıyor, gafil işte. Ha, gafletten daha ağır, daha derin bir uyku olamaz asla. Gaflet çok derin bir uykudur gidip de yatağında yorgun uyuyan insan derin uykuda değil, asıl gözleri güye açık olup da ahiret için hazırlanmayan gafil insan uykuda. Asıl büyük uyku o. Gafletten büyük uyku olmaz. Vela rıdka emnekü şehre insanı da şehvetten daha beter köle durumuna düşüren bir başka bağımlılık olamaz. En büyük kölelik insanın şehvetine esir olmasıdır. En derin uykuda insanın gafil olmasıdır. Şehvet nedir? Şehvet iştaha demek. Türkçe. Türkçede iştahı kullanıyoruz. Bir şeyi şiddetle arzulamak demek. Yani yemeye de arzulamıyorsa ona şehvetül batın derler. Yani şehvetül taam derler. Yemeyi çok istiyor yani. Kıvranıyor. Ah bir şey olsa dersem. Ağaç kabuğu kabuk kemirecektim neredeyse. O kadar acıkmışım ha. Karnı aç. İşte buna da yine iştahı var demek. Şehvet demek bu da. Tabii karşı cinse karşı cinsel bir arzu duyuyorsa o da şehvettir. Daha başka kuvvetli arzu varsa o da şehvettir. <gülüyor> Mevlus olmak için kıvranıyor böyle. Mevlus olacağım diye öleceğiz, olacak. Ha O da, o da makam şehveti mesela. Şehvetten daha büyük kölelik yoktur. Gafletten daha büyük uyku yoktur. Eğer gafletin ağırlığı olmasaydı şehvet sana hafif olamazdı. Diş geçiremezdi. Demek ki temelde gaflet var. Yani eğer gafletin verdiği rehavet, aldırmazlık, sezememezlik olmasaydı şehvet sana gelemezdi. Sen gafil olmasan şehvet sana geldiği zaman onun karşısında durabilirdin. Yenebilirdin. Reddedebilirdin. Gafletinin ağırlığıdır şehveti sana galip kılan. Gafilsin de ondan şehvet galip geliyor. ''Yoksa gafil olmasan, uyanık olsan, ahireti bilsen, cehennemin şiddetini bilsen, cennetin güzelliğini bilsen, o gaflette böyle duramazsın.'' Demek yani. Sondan bir önceki cümle, iki cümle kaldı bitiyor. Kronometreye bakmadım ama, efendim, 50 dakika kadar olmuş. ''Kale ve kale ahmedü, Leise men taledahul hakku bi alâidhi'' hemen sale behul hakku bir idi ahmetin ve hadbe aynı raavilerin rivayet etsine göre buyurmuş ki neyse men salehul hakku bir ala idi kemen palehul hakku bir idi allah'ın Celle ceku alâsından dolayı kulundan beklediği ve istediği ile nimetlerine daldırdığından dolayı kulundan istediği aynı değildir. Biraz açıklayalım. Açıklamadan anlaşılmaz. Bu cümlelerin hiçbirisini düz araçlı bilenler anlayamaz. Tasavvufu, tasavvufi şeyler bunlar hayatın incelikleri. Şimdi Allah kuluna sonsuz ikramlarda bulunuyor. Bu imkanların, ikramların bir kısmı maddi imkanlar. İşte sırtımız günlük, karnımız tok. Elhamdülillah sağlığımız yerinde, evimiz var. Biraz sonra kalkacağız, güleceğiz, uyuyacağız. Paramız var, işimiz var, çok çocuğumuz var, eşimiz var, aşımız var. Elhamdülillah tamam. Bunlar nimet. Allah'ın zahiri nimetleri var. Bir de manevi nimetleri var. Allah iman vermiş, irfan vermiş, ve rüyasında güzel şeyler görüyor, maneviyattan nasibi var, gönül gözü açık, efendim, vesaire vesaire. Manevi nimetler de var. Maddi nimetler de var, manevi nimetler de var. Şimdi Allah bazı kullarına maddi nimetleri vermiştir, manevi nimetleri vermemiştir. Adam zengindir, İlimden, irfandan, maneviyattan, tasavvuftan Allah'ın sevgili kulu olma ile ilgili taraflardan nasip yoktur hiç. Zengindir. Efendim, adada modada köşkü vardır. Botu vardır. Deniz kayağı yapar, sörf yapar. Efendim, bilmem. Uçağa biner, Avrupa'ya gider. İsviçre'de ıı, kayak yapar. Efendim, Kongo'da, Angola'da, efendim, aslan avına gider. Cumartesi Pazar. Efendim avlatır, geyiklerin kafasını keser, şöminesini üstüne takar vesaire vesaire. Yani parası var ama adamın maneviyat. Mahfi. Mahfi maneviyat. Yok bir şey. Bazılarında da maneviyat vardır. Gönül güldü açıktır. Allah manevi bakımdan nimet vermiştir, ilim vermiştir, irfan vermiştir, izan vermiştir, tatlı dillidir, hoş sohbetlidir, güzel huyludur vesaire vesaire. Tamam bu da bir nimet. Şimdi alimler diyorlar ki ala Manevi nimetler demek. Na'ma da maddi nimetler demek. Aksini söyleyenler de var. Çeşitli tarifler var. Ben birkaç tefsir baktım. Geniş izahat bulabilir miyim diye. Büyük tefsirlere bakamadığım için Alusi tefsirine baktım. Efendim bilmem. İbni Kesir'in tefsirine baktım vesaire. Orada istediğim izahatı bulamadım ama bir yerde şöyle bir bilgi yakaladım. Yani maddi nimetlere âlâ deniliyor manevi nimet maddi nimetlere na'amaze nimet manevi nimetlere ala deniyor. Hani Rahman Suresi'nde geçiyor ya. Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> Fe ayy alaa'i rabbikuma teciziba. Rabbimizin hangi o manevi nimetlerini, lütuflarını efendim inkaz, inkar edebilirsiniz. Ey insanlar ve cinler. Ala ve ayy alaa'i rabbikuma teciziba. İşte o âlâ. Diyor ki burada, talebe, bu talebeten fiili de Arapçada, birisinden hakkını istemek demek. Yakasına yapışıp, bana bak, ver bakalım benim hakkımı demek. Talebe, mutâlebeten. Şimdi, neyse men hakkı bir bi'alâihî. Allah'ın, manevi nimetler verdiği kimseden, istediği şeylerle, yakasına yapışıp da, ey kulum, ben sana o kadar manevi nimetler verdim, ne yaptın bakalım diye ondan istediği şeylerle maddi nimetlerine mashar edip de istediği yakasına yapışıp da ondan okuldan istediği şeyler arasında fark vardır. Birisi başka, birisi başkadır. Yani Cenab-ı Hakk'ın manevi nimetlerine mashar kıldığı efendim kimse ve ondan beklediği şeyler o ayrı bir alem, ayrı bir sınıftır. Maddi nimetlerle mas sarkııp ve ondan istediği başka şeylerdir onlar onunla o bir olmaz yani kısacası manevi ikramları Allah'ın maddi imkanlar gibi olmaz manevi ikramlarını erdirdiği kullardan Allah'ın istediği kulluk daha zarif daha üstün daha ince Efendim daha farklıdır eh, ötekiler ehli zahirdir. onlardan istediği akılları seviyorsundirdir Efendim daha başkadır İmetlere masal olmak başka, manevi icazetlere masal olmak başka. Onun için demişler ki büyüklerimiz Hasanatul Ebrarı, Seniattul Mukarrabim. Yani Allah'ın Ebrar kullarının haseneleri, Mukarrab kullarının Senieleri durumundadır. Birisinin bitti ya da ötekisi başlıyor. Ötekişinin seviyesi çok yüksek. Bu gece uyursa bir şey olmaz da bu geceliğin. Bir gece seni ihya etmeden şey yaparsan mahvul olur. Bu yasında namazını kılıp, sabah namazını kırsak tamam. Bu gece yaptığı ibadetleri yapmadığı zaman hesaba çekilir. Ey kulum, ne kusur gördün benim gece ibadetimde, zikrimde, efendim bırak da, efendim bunu bıraktım diye ceza olur ona. Rahmetinden tertüler Allah. Sabah camiye kabul etmesin. Namaza kaldıp Allah affet. İtizip bir olmaz. O ne lazım maddi nimetleri de eda etmek için kararınca kararınca, elinden geldiğince e, Allah'a güzel kulluk etmeye çalışmak lazım. Zekatını vermek lazım. Sadakası vermek lazım. Manevi nimetlere masar olunca da onun gereği da etmek için kararınca kararınca elinden geldiğince e, Allah'a güzel kulluk etmeye çalışmak lazım. Zekatını vermek lazım. Sadakası vermek lazım. Manevi nimetlere masar olunca da onun gereği olan irfan, arifane davranışları yapmak lazım. Ya sen arifsin, sana yakışmaz bu. E falancık böyle yapıyor. Ya o avam, avamla havasın hali aynı olur mu? Sen arifler cümlesindeyken hiç yakışmadı sana bu. Ne demişsin? Tamam işte Allah affeder, seni etmez. Senin çünkü irfanın daha yüksekti, ufkun daha genişti, herkesin şeyine göre, durumuna göre Allah'ın ondan beklediği, istediği İstediği demek bu. Yakasına yapışıp da istediği. Niye bunu yapmadın diye? Sarsacak sonra yakasından. Niye yapmadın bunu? Diyeceği şey yani. Allah la Ya Rabbi unutursak, hata edersek, bizi muahize etme. Yapışma yakamıza. Sarsma yakamızdan Ya Rabbi. Bağışla Ya Rabbi. Demekten başka bir çayreniz kalmıyor. Hem de lütfunu ihsan etsin, manevi nimetlerine garip etsin, hem de kusurlarımızı affetsin, hem de kendisine güzel kuluk etmeyi de nasip etsin. Arifane, Edibane, Zerifane, Kamilane, güzel kuluk etmeyi de Allah cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Sonuncu cümle bitiyor burada. Önümüzdeki hafta sağ olursak, Allah imkan verirse, Ecelden eman bulursak, Yahya bin Muaz er-Razi hazretlerini anlatacağız. Burada sonuncu, 106. sayfanın 19. paragrafını okuyoruz ve dersimiz bitiyor sorular hariç. Kare Resulü Ahmedü, Ahmedib'de Kadreveyh'e soruldu diye Kur'an'a rivayet ediyorlar. En <gülüyor> amali Yapılan ibadetlerin, taatlerin, amani hayratın hangisi daha üstündür diye sormuşlar. Namaz kılıyoruz, oruç tutuyoruz, salaka veriyoruz, safine hacca gidiyoruz, ömre yapıyoruz, cami yaptırıyoruz, şadırvan yaptırıyoruz, Kur'an kursu yaptırıyoruz. Bosna'ya, her şeye yardım gönderiyoruz. Yani hangisi daha iyi? Eyyül amali efdal. Amellerin hangisi daha faziletli diye sormuşlar. Bir cevap vermiş, okuyalım. Ka'l buyurdu ki riyadet-i sırrı anil iltifat-i ila şeyin sivallâhi teâlâ. Yavaş yavaş izah edelim riayet sırrı iltifat ila şeyin sivallahi ta'ala. Sırrı korumak. Nereden? Anil iltifat yönelmekten. Nereye? İler şeyin sivallahi ta'ala. Allah'tan gayri masivaya sırrını yönelmekten korumaktır en faziletli amel. Şimdi buradaki sır, cem esrar olan sır değildir. Sırrın birkaç manası var. Hatta bizim Türkçe'de çanağın sırı da diyoruz değil mi? Sırı çıktı diyoruz. Sır tek manaya değil. Sırrın bir manası gizli şey demek. cem esrar geliyor. Esrar-ı ilahiye. İlahi sırlar. veya esrar-ı salah, esrar hac, hacın hac sırları vesaire filan diyoruz. Esrarul kulüp kalplerin sırları. Bir de sır denilen insanın bir latife rabbaniyesi var. İnsanın nefsi var, gördük. E, nefsi emmare düzelirse, nefsi mutmainne vesaire oluyor. Ruhu var, onu da gördük. Anlattık az önce. Demek bir nefis var, bir ruh var. Sonra bir de sır var. Bir hafi var, bir akfa var. Demek ki insanda, insanın efendim manevi şahsiyetinin içinde çeşitli varlıklar var. O varlıklardan birisi de sırdır. Hatta demişler ki, meşayife, sırrın makamı kalbin iki parmak kadar, sol memenin iki parmak kadar üstüdür demişler. Kalbin yeri, sol memenin iki parmak altı, sırrın yeri sol memenin İki parmak üstüdür demişler. Tabii efendim bu hitdinizle Arabi Hazretlerinin Fütuhâtında ve diğer tasavvufi eserlerde bu hususlarda çeşitli bilgiler var. Demek ki sır demek insanın ruhunun derinliğindeki bir tabaka yani dev zatiyeyi rabbaniye demek. Yani insanın ruhu demek ama ruhunun da dış görünüşü değil içindeki bir efendim mertebesi, kademesi demek oluyor. Yani insan değil ruhunun dış tabakasını, o ruhun derinliğini bile, içini bile yani, kalbinin derin tabakaları. Diyelim ki hadi biraz iyi anlaşılsın diye, insanın bir şuuru var, bir alt şuuru var ya, şuur diyoruz, alt şuur diyoruz, az şuurumuz uyuduğumuz zaman rüya şekliyle üste çıkıyor, fren deniliyor psikoloji ilminde. Ve insanın bir ruhu var, bir de sırrı var, ruhunun da daha derin yeri. İşte insanın bu derin yerini, kalbinin, ruhunun, efendim daha aşağısında, daha derinde olan şahsiyetini, manevi latifeyi, rabbaniyesini ziyadece kollayacak, gözetecek muhafaza edecek. Nereden? Allah'tan başka bir şeye yönelmekten. Çünkü insanın sırrı Allahu Teala Hazretlerinin marifetinin mahallidir, efendim marifetullahla. Orasının dolması lazım. O Allah'a yönelmeli, Allah'la meşgul olmalı, Allah'ı bilmeye, marifetullah ermeye çalışmalıdır. Ondan başka bir şeye dönerse yakışık almaz. İşte en büyük ibadet odur. Yani kısaca, kabaca, ana hatlarıyla söylemek gerekirse içini, kalbini, kalbinin derinliğini Allah'tan dair şeyle meşgul etmekten korumasıdır. En faziletli ibadet. Peygamber Efendimiz'e sormuşlar eftal-ül amal nedir diye onun bu hususta çeşitli cevapları var. Cevaplar muhtelif. Cevapların muhtelif olmasının sebebi muhatabın muhtelif olmasındandır. Muhatabın şanına ve derecesine göre cevap verdiğinden. Şimdi bu da tabii büyük bir Sofi. Soruyu soran da sıradan bir insan değil. O da Sofi diyor ki en faziletli amel nedir? Yani namaz mı kılayım oruç mu tutayım, efendim şöyle mi yapayım, böyle mi yapayım, tesbih mi çekeyim veya la ilahe illallah mi çekeyim, Allah mı diyeyim, ya hayyü ya kayyum mu diyeyim filan gibi yani bir şey. O diyor ki sen gönlünün derinliklerini, kalbinin ta en gizli noktalarını bile sırrını şeyden koru. Başkası ya, başkasına bağlanmaktan, başkasıyla meşgul olmaktan koru. Allah'tan gayri, mağsı Allah'la meşgul olmasın. Sırf Allah'la meşgul olsun, sırf Allah olsun orada, sırf allah Teala Hazretleriyle meşgul olsun, en faziletli amel budur demiş oluyor. Tabi öyledir, onun için büyüklerimiz demişlerdir ki şemmetun min ma'rifetillah, irfandan, ma'rifetullah'tan pff, bir koklamcık, hayrun min dünya ve ma'fiyah, dünyadan da dünyanın içindeki her şeyden de daha hayırlıdır. İnsan Allah biliyor mu? Arif mi? Arif billah, mi? billah mı? Allah'ı seven bir kul mu? Veli bir kul mu? İrfan sahibi mi? Ha, i̇şte ondan edilecek nasibi varsa bir koklamı bile bu böyle bir koklama hani esrare mesela kokluyorlarmış da saatlerce şey yapıyorlarmış şemnetun bin marifetillah Allah'ın marifetullahından, irfanından bir koklam dünyanın içindeki her türlü zenginlikten daha hayırlıdır buyurmuş, büyüklürmüş. Marifetullah hayatın gayesidir. Yani insanlar marifetullah'a erecek, arif kul olacak. Hayat bu. Hayattaki işi bu, hayatta mevzis olmak değil, efendim doktor olmak değil gaye, siyasetçi olmak değil, profesör olmak değil, zengin olmak değil. Hepsinin umumi gayesi Allah'ı bilmek. Bütün insanlar hepsi, mesleği ne olursa olsun ana gayesi Allah'ı bilmek. Asıl gaye yok. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْرُدُونَ Allah'ı bilecek. Onun için, az zikri marifetullah demek hayatın dayesini anlamış, yapması gereken işi yapmış demektir. İyi. Ama marifetullahı yoksa kaba sabaysa, arif değilse yobassa, cahilse manevi maneviyattan nasihsizse, irfanı yoksa kuruysa hamsa, bunlar hep bu tabirleri kullanıyorlar. O zaman kıymet yok. Allah bizi irfan sahibi kullanılan eylesin. Marifetullahını ihsan eylesin arif kullarıylesin bizleri tabi irfanın gereği olan işleri de yaparak yaşamayı nasip eylesin, arifane yaşamayı, arifane ibadet etmeyi huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı, cennetiyle cemaliyle müşerref olmayı nasip eylesin dersimiz bitti ama sorularımız çok bu sorular da ayrı bir ders gibi oluyor hayır desek hayır de olmuyor Hayırdır inşallah diyelim o zaman. Hayır Bir de hayırdır inşallah diyelim. Soruları başlayalım bir yerinden. Bakalım ne olacak. Esselamu Aleyküm diyor. Ya Ahi demiş. Aleyküm selam. Rahmetullah. Devletten maaş alarak geçiniyorum. Beş yıldır maaş aldığım halde daha hiç borçlardan kurtulamadım. Tam kurtulacağım sırada hiç beklenmeyen büyük bir hacımam oluyor. Bu benim hatam mıdır? Yoksa Allah'ın, Allah Böyle mi gidiyor efendim? Bundan kurtulmanın çaresi var mıdır? Eş iş yapılabilir mi? Şimdi Maaş çok önemlidir. Daha doğrusu helal lokma çok önemlidir. İslam'da ve tasavvufta her şeyin başı helal lokmadır. Neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki bir insan haram lokma yerse o haram lokmadan vücudunda bir haram et parçası hasıl olur mutlaka. Yani o yediğinden bir şey hasıl olur. Ve haramla hasıl olan vücuda mutlaka cehennem ateşi nasip olur, yakar. O haramı ancak cehennemde yanmak giderir. Yani haram yiyen cehenneme düşecek demektir. Onun için helal lokmaya, helal lokma yemeye evli Allah çok dikkat etmişlerdir. Tabii bütün diller insanlar çok dikkat etmiş olmak durumundadır. Helal lokma çok önemli oluyor. Şimdi bir insan ister özel işte çalışsa, ister resmi işte çalışsa çalışsa, maaşını aldığı kimseyle yaptığı bir akit var, bir ahit var. Bu ahde uygun hareket etmişse helaldir. Ahdine uygun hareket etmemişse maaşını helal Edememiştir. Memur saat on birde geliyor. Dörtte geliyor. Çünkü genel müdür. Kimse söz veriyemiyor. Olmaz. Olmaz. Allah sorar. Yani efendim plajı işte görevlendirilmiş adam yapmıyor. Yani bütün memurlar bütün vazifelerini güzel yapsalar ortalık bürlük bürlük olacak. Yok. Bir devlet dairesine gidiyorsunuz. O yok bu yok. Sporada da oynuyorlar. Gazete okuyorlar. Kadınlar örgü örüyor. Zamanı boş geçmesin diye. Vesaire sinek alıyorlar ellerinde çup, efendim, vazife yapmıyorlar, o zaman haram olur. Özel işte çalışsa, yine hakkını şey yapmasa gene haram olur. Lokmanın helal olmasına gayret etmek lazım. Bazıları efendim, devletten maaş almak için düzenler tertipliyorlar. Hakkı maaş hakkı olmadığında maaş bağlat duruyorlar. E bazıları da maaşı hak etmiyorlar. Bazılarının yaptığı iş de Allah'ın helal kılmadığı bir iş olduğunda maaş zaten haram oluyor. Haram bir işten alınan maaş helal olmaz. O haram olur. Helal olmasına dikkat etmek lazımdır. Tabi helal lokmanın bir bereketi vardır. Size bir misal anlatayım. Ankara'da bir birisinden bahsettiler. Ankara'da vaaz veriyordum. Özherif caninde. Allah razı olsun adamın 3-4 tane çocuğu varmış kendisinin. Birkaç tane de akrabasından yetim metim kimsesiz kalmışlar. Onlar da evine almış. Onlara da bakıyormuş. Nedir bu? Bir yerde bir memurmuş. Nasıl bir memur? Sıradan bir memur. Eee? Kendisinin 3-4 çocuğu var. 3-4 tane de gariban yetim var. Ba ailesinde başka çalışan var mı? Yok. Tek maaşla mı? Tek maaşla. E evi herhalde kendisinin dedi dedim. Gece konuda falan Yok dedi. Gece konuda oturuyor ama evi de kira. E Benim aklım başımdan gitti. Şaşırdım. Az bir maaşla... Sekiz dokuz cana kiralık bir evde oturarak yüzcü bir maaşla hizmet etmek ve Elhamdülillah iyi bir de diyor. Yani çok şükür halimize. Allah size darlık da göstermiyor. İşte bu berekettir. Bak adam yetime baktığından, iyilik yaptığından Allah maaşının bereketini veriyor. Gül gibi geçindiği kanaatinde mutlu hepsine de Allah parasını irtiliyor. Öbür tarafta adam milyonları alıyor, milyarları alıyor hatta. Rüşvetle, ıvırla, zıvırla, hiç hayırını görmüyor. O da dereketsizliktir. Kazancın helal olmasına dikkat edin. Helal kazancınıza haram karışmaması dikkat edin. Mesela yalan yere yemin etse haram olur. Yalan yere yemin etmeyecek. E, Cuma vaktinde çalışsa haram olur. O zaman Allah camiye gelin diyor. O bakımdan helal olmasına dikkat edin. O zaman Allah bereketini verir. Besmeleyle alın, besmeleyle yiyin. Efendim, yemeye besmeleyle başlayın. O zaman Allah bereketini verir. Allah kazançlarınızı helal kazanç eylesin. Ve evinize bereket ihsan eylesin. Sübhani ma'azana şe'ni, leysafi cübbeti sivallah. Gül Zahid Bayezidin İslami Hazretleri'nin bu sözlerinden Murat midir açıklarsanız memnun olurum. Tabi bu kitapları hangi kitabı okudu da bu cümleleri yazdıysa orada bundan izahları da var. Yani dinleyen şeyler değil. Ama bir de bizden dinlemek istiyorlar. Bu büyük bir mevzudur tabi. E İnsan tasavvufi çalışmalarında, zikrinde ve irfanının mertebelerinde ilerlediği zaman kendisi, kendisinde kudretullahı görüyor, Allah'ın tecellisini görüyor ve kendisini bir zerre gibi görüyor veyahut bir zerre gibi bile görmüyor. Hiç, hiç olarak görüyor. Bizim Ankara'da Hacı Bayram İmamı Zekai hocamız vardı. Eskiden soyadının başında bu, öyle yazıyormuş. Zekai hiç sarsılmaz. Hiç olaymış. Sonra sarsılmazdan çıkartmış, hiç kalmış orada. Yani hiç manasına. Tabi o hiç olduğu zaman, hiç kendisini görmediği zaman Allah'ın tecellisini görüyor. O zaman bu sözleri söylüyor. Yani, Subhani ma azama kendimi tenzih ederim. Ne kadar enteresan bir halim, şanım var diyor. Tabi Allah'ın kudreti için söyleniyor bu söz. Efendim, Neysef-i Cübbeti Sivallah Birisi iğnelemiş ki kimse görmesin diye. Evet. O şeydir. O sözde o halleri yaşayanların anlayabileceği bir şözdür. Şey değildir. Onların itikatlarında bir kusur değildir. Görüşlerinde bir irfan manzarasıdır. Rüyamda Kâbe'yi gördüm. Sonra içine girdim ve daha sonra ikinci katına çıktım. İkinci kattan aşağıdaki insanları seyrettim. İki kez de toplu olarak fotoğraf çektiler. Kusur diyor. Allah mübarek etsin. Belki bir mübarek insanın gönlünü hoş etmeye... ...efendim birkaç defa güzel hizmet etmeye işarettir. Allah hayır da hizmette daim eder. Tokat baş geliyorum. Selamlar. Aleyküm selam. Efendim. Allah razı olsun. Görüşmek istiyorum diye. İnşallah ince görüşürüz. İşlerimden dolayı moralim çok pozuttu. Bir gece Allah'a Teala'ya tevbe ettim. Allah'ın bu başıma gelenler benim ya Rabbi sen affet dedim. yaptım o gece rüyamda, Afganistan'da kubbesiz bir camiye geldim, bana içeride peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin olduğunu ve Kur'an'ı tefsir ettiğini söylediler. Ben su içmek istedim fakat burnum fıkalı oluyor. Biraz içtim, sonra burnumun açılmış, elimi yüzümü yıkamış oluyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dışarı çıktılar, çevresindekiler elini öpüyorlardı. Sonra topladıkları parayı kendisine verdiler. Ben de yanına vardım, bana döndü, sağ elini ve elini öptüm. Dikkatimi çeken elinin iri olmasıydı. Giyisizli beyaz sarı, beyaz cüppe, yüzünü gözlerini çok iyi gördüm. Sonra döndü ve yürüdü. Giderken elleri dikkati çekecek kadar büyüktü. Yanındaki arkadaş bak dedi. Paraya değer vermediği için parayı nasıl tutuyor dedi. Sol eliyle parmaklarının ucuyla tutmuştu. Evet. Böyle rüya görmüş. Kabaret olsun. Peygamber Efendimiz'i gören onu görmüştür. Güzel. Efendim Paraya değer vermemek tabi kendisinin haline uygun bir cevap oluyor. Dünya işlerinden dolayı üzülmüş efendim yatmış kusur benden demiş. Onun üzerine bu rüyayı görmüş efendim tabi dünya mühim değil para mühim değil Allah'ın rızasını kazanmak mühimdir. Paraya önem verip günaha dalmaktansa ahirete önem verip helalinden kazanmaya dikkat etmek lazım. Nefis şeytan bazen öyle kötü ve aklı hayale gelmedik havatı ve böyle sesler veriyor ki nerede, nerede kötü ve pis şeyler varsa işte senin ee, diye fısıldıyor. Böyle adice ve aptalca şey olur mu diyorum. Fakat bir bu tür şeylerden de aklıma geldiği için canım sıkılıyor. Daha güzel şeylerle uğraşmak dururken nefsime bu şekilde cevap vererek karşısında bulunmaktan bıktım. Tavsiye ve dağlarınızı da beklerim diyor. Devamlı abdestte gezer ve zikre müdahalim olursa Efendim, tefekküre milavim olursa bunlar olmaz. Manevi rahatsızlığım var. Duanızı istiyorum diye. Allah cümlemizin marki, manevi rahatsızlıklarına afiyetler, şifalar, ihsan eylesin. Cümlemizin halini güzel hallere döndürsün. Almanya'da bir bacımız var. Rüyasında sizleri görmüş. Çok bir toplulukta bey ve bayanlara sohbet anlatıyormuşsunuz. Bacımın bu topluluğa takmışlar. Sizler de ufak bir ufak bir avuç taş taneleri vermişsiniz. Bunları say demişsiniz. Açımız da sayarken uyanmış. Emane'ye geldiği e, tasavvufa intisap manasına gelir. Efendim bizim tesbihatımızı çeksinler. Yüz estağfurullah, yüz da Allah bin, Allah, yüz selavu abişerife, Allah Camimiz için yakıt parası toplamak istiyoruz. İdareiyeti böyle diyor. Pekala. Yani bu tab tabandan ısınıyor ya cami sıcacık. Allah razı olsun. Yakıt parası ulusunda yardımlarınızı istiyorlar. Bu akşam seni rüyamda gördüm. Köye gelmişsiniz. Bizim evde yemek yiyeceğiz. Sofrada yalnızca annemi hatırlıyorum. Annem halancı yerden dersi. Sofrada oturuyoruz. Siz yan tarafta sepetten bir tane domates istiyorsunuz. Domatesi yeşil, ortası kırmızı. Sonra ayağa kalkıyorsunuz. Sobanın yanına geliyorsunuz. Ayağınızda beyaz yün çaraf vardı. Ben onları temizliyorum. Sonra bir yer söylüyorsunuz, oraya gideceğiz diyorsunuz. Ben kalkıyorum, gidiyorum, sizi bulamıyorum. Sonra yanıma bir arkadaş geliyor, beraber geri geliyoruz. Orada sizi görüyorum. Oradan siz bize işaretiyle çağırıyorsunuz. Koşa koşa geliyorum. Sonra sizi gökyüzünde çok yükseklerde görüyorum. Tabir eder misiniz? Hayır olsun. Efendim. hücretin çok faydalı olduğunu ve bunu yapanın çok güzel değişik bir vesile olacağını konuşmanızda buyurdunuz. Bizim üzvet ve hücret'e hemen girmek istersek ne yapmamız gerekiyor şartları nelerdir? Her bu karşılıklı oturup konuşarak kararlaştırılacak bir husustur. İyi olur yapılırsa. Ee... 10 sene oldu, dersliyim, ders yapmayı da seviyorum ama bir türlü ders yapamıyorum. Yoksa ben bu dersten mahrum kalacağım, çok üzülüyorum. Sohbetlerimize de geliyorum ama tesbihleri çekemiyorum. Bu durum neden oluyor? Bu lokmanın helalliği ile ilgili olabilir. Çünkü insan lokma helal olmadığı zaman iyi bir şeyi yapmak istese de yapamaz. Onun için tevbe edip, lokmanın helal olmasına dikkat edip atası görmek lazım. Gece yapamıyorsa gündüz yürürken, işine gerekken giderken eline tesbih alsın, zikirlerini yapsın. Evlilik konusunda bir açıklama getirebilir misiniz diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, efendim bir kadın, tabi el için de aynı şey bayi sonusu, güzelliği için alınabilir, hasebi soyu sopu için alınabilir, malı zengi alınabilir, dindarlığı için alınabilir, dindar olanına bakın kuyuluyor. Dindarlık önemlidir. Tabii dindarlıkta arif olmak da önemlidir. Arif olmak için de bağlı olduğun yerin de hak yol olması da önemlidir. Onlara dikkat etmek lazım. Amasya'dan geldim. Selamları var kardeşlerimizin ee... görüşmek istiyor. Efendim, tekrar Pazar günü Amasya'ya gideceğim. Diye. İnşallah görüşürüz. Bizim işte böyle halimiz aşağıda. Veya bir yerde görüşelim. Yol parası diye alınıp iş yerinden. Onu hayırlı bir işte kullansa caiz midir? İsmin Mehmet. iki isim kullanmak sünnet olduğu için iki isim kullanmak istiyorum. Zahit olsun mu ne buyursun. İki isim kullanmak sünnettir diye bir şey ben bilmiyorum. Yani insanın bir ismi olabilir. iki isim olması şart değildir. Ama tabii Mehmet biraz bozuk bir, bozulmuş bir telaffuzdur. Muhammed veya Ahmet veya Mahmud olabilir. Efendim, düzeltilerek Mehmet Said olabilir. İki isim olma mecburiyeti yoktur yani. Tek isim olabilir. Ders tarifi isteyenler var. tekrar Öğrenciyim sabah namazlarına uyandığımda banyo yapmam gerekti. Evimizde şofren yoksa sıcak bir bulunmadığından dolayı su ısıtsam da yetişmeyecekti. Namazı güzel kalktığım halde kılamadım. Yapılan doğru mu? <gülüyor> Normal adres için ve gusül adresi için tabii suyun bulunduğu zaman suyla adres almak gerekiyor. Su bulunmadığı zaman veya hükmen bulunmadığı zaman veya çok şiddeti ayalsa bir müsamaha oluyor hem de çaydanlık çaydanlıkla vesaireyle bu işi halletmeye çalışması vaktinde kılmaya ehret etmesi uygun olurdu. Bingöl'den gelen kardeşler var ders almak istiyorlar. Pekala. Hafızlık yapmaya karar vermek istiyorum. Ayrıca sık sık başım ağrıyor. Pekala Allah e, hastalıklara şifalar versin. Hafızlığını da başarıyla götürmesini ve hafız Kur'an-ı Kerim olmasını manasında öğrenip, ehli Kur'an olup güzel hizmetler etmesini nasip etsinize. Dayı'nın kendisine miras olarak kalan yüksek miktardaki parayı bankaya yatırdı. Şu anda bir tek gelir faiz. Kendisi bize geldiğinde öğrenci olduğundan dolayı bana para veriyor. Bu paranın hükmü nedir? Bu parayı yemek dışında başka bir yerlerde harcayabilir miyim? Dayının yemeğini yiyebilir miyim? maaşı tamamen haram olan bir insanın şeyi yenmez, ikramı ve emeği yenmez. Ama başka yerden gelirleri olan bir insanın o helal gelirlerinden olduğu düşünerek alınabilir. Bu parayı alıp bir şeye harcayabilir. Başka efendim vermişse almaması da olur. Almışsa efendim vergi gibi harç gibi bir şeyleri harcaması olabilir. Dayım oğullarını da faiz parasıyla okutuyor. O onun ısmarladığı yenir mi, onun arkasında namaz kılınmada durmakta var mı ve bunların hepsi e, haramla şey yapılmış olmuş oluyor. Yani. Bunlara nasihat etmek lazım ki bu yaptığınız doğru değildir veya en kolay şu, şimdi bir haram olan faiz var bir de parayı çalıştırmak suretiyle elde edilen normal efendim, kar payı var kar payı müesseselerinde parayı çalıştırıp kar payı alırsa hepsi helal olur onu tavsiye etsin bu şahıslara kişinin eşini allah Teala kişi daha annesinin karnında iken ni yazar yoksa sorana mı tayin edilir hepsi ezerinde tayin edilir allah Teala Hazretleri için evvel ahir yaptık İki adet hadd şerif var. Duasını diyor. Yapalım. Hac'a gitmek için maddi gücüm yetmiyor. Oğlumun bana yardımcı olacağını hissediyorum. Efendim, oğluma e, bize dua eder misiniz? Peki, Allah genişlik versin. Efendim, mali imkanlar ihsan eylesin. Yardımcı olsun. Helal kazançlar, nasip eylesin. Hanımlar arasında her hafta toplanıp mukabele okuyoruz, seyir çekiyoruz. Gittiğimiz yerde para toplayıp bunu veriyoruz. Bunun bir mahsubu var mı? Bu karşılıklı bir anlaşmaya bağlı olabilir. Kardeşçe bir hediyeleşme oluyor. Rüyamda beni alnımdan öptüğünüz manası nezetliyor. Bir kişinin Allah'ın rızasına uygun işarettir. Allah hayırda daim etsin. Okuldaki arkadaşlara ve diğer insanlara dinimizi anlatabiliyorum. Fakat memlekette aileme, abilerime, yengemlere, akrabalarıma bunları anlatamıyorum. Beni takdir edip hale almıyorlar. Bu kişilerle dinimizin geleceğini, bu kişilere dinimizin gerçeklerini nasıl anlatabilirim? İslam'ı nasıl sevdirebilirim? Bu şeyden oluyor. Tabi insan. Kendi everce tanıdığı insanların sözüne itibarı az oluyor. Yani kendi çocuğu, efendim vesaire filan gitmiş gelmiş, delil göstererek, ciddiyetle anlatılarak, bazı kitaplar hediye edilerek, bak şunu oku, şu noktayı şey yap filan diyerek, efendim çalışmak lazım, dıkmamak lazım, devam etmek lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz 13 sene çalıştı da etrafına mahdut sayıda yüzden az 40 kişi kadar insan toplandı, sonradan gemişledi planca yurtta öğrenci olarak ilahiyat öğrencisinin eğitiminin nasıl olması gerektiğini ve bakımızın ileride bizlerin ne gibi beklentileri olduğunu şunlu, sizden, sizinle istişare yapmak istiyoruz. Bu vesileyle sizce üzgün olan bir gün akşamında yurdunuzu ağırlamak istiyoruz sizi. İnşallah vakit bulursam görmek isterim. Kişinin, arkadaşını ihvanını sevmesinde bir sınır var mıdır? İnsan dostunu nasıl sevmelidir? Bu konuda en aydınlatırsanız sevinirim. Tabi bütün sevgiler Allah-u Teala rızasına uygun istikamette olur ve orada biter. Yani çok sevdiğiniz bir insan günah olan bir şeyi ister ve tavsiye eder ve teşvik ederse orada bile olmaz. Ee, sevginin hududu, şeriatın sevdiği çizgilerdir. O bakımdan seveceğiz kardeşlerimizi. Allah sev dedi, yediğimizde bizi kardeş etti diye seveceğiz ama ölçülü bir sevgiyle sevmek lazım. Peygamber Efendimiz'in bu usta bir hadisiyelik var. Dostunu ölçülü bir sevgiyle sev. Belki bir zaman gelir aranız bozuşabilir. Düşmanına ölçülü bir şekilde düşmanlık yap. Belki bir zaman gelir aranız düzelebilir. Yani sonunda pişman olacağını söyleme demek istiyor. Demek ki seveceğiz. Fakat çok aşırı itimat edip, sırrımızı verip de ve sonradan müşkü bir durumda kalma gibi durumlarında olmaması da tavsiye edilmiş oluyor. Tabi Sezgi Allah yolunda olacaktır. Birbirinize hayırı ve hakkı tavsiye edeceksiniz. Ve kötülük olduğu zaman da ikaz etme vazifesi vardır. Şunu şöyle yapmayın, bunu böyle yapmayın. Bu aykırı oldu plan tarzında. Tanıdık bir teyze biriktirdiği bir miktar parayla hacca gitmeyi planlamış. Babaları oku, olmayan sorunlarına mı yoksa üzerine farz olanı mı yapayım diyerek size sormamı söyledi ve birbirlerinin kerf komşular için dua talep ettik. Şimdi biriktirdiği para ile ve maddi imkanlarıyla hac etmek kendisinin boynuna borç olmuşsa o hac vazifesini yapması lazım çünkü yapmadığı zaman zebal altında kalır. Onu yapması gerekir. Ondan sonra da elinden geldiğince öteki hizmetleri yapar. İlk sefer sohbetlerinin yerini camiye nakli dolayısıyla hanımların bir kısmı camiye girememektedir. Sohbetten bakarları için ma mağdur durumdadırlar. Hanımlara uygun bir yer tahsis edilirse memnun oluruz diyor. Bilmiyorum bu caminin altında öyle bir yer var mı? Veya salonu türen gibi böyle. Hani hanımlar belli mazeretli günlerinde camiye giremedikleri için bu sohbetleri dinleyemiyorlarmış. Şöyle caminin efendim dernek odası gibi veya konfiyonlar salonu gibi kenarında köşesinde bir yer varsa bunlar için açılabilir. Onlar orada dinleyebilirler. Buradan oraya da mikrofon gider. İslami şura için bir çalışma var mı? İşlerin ehli kimselerde olmamasının çok kaygılandıcı diyor. Muhtemelen kimselerin güzel çalışmalarını duyuyoruz. Allah hayırlı sonuçlara eriştirsin. Derslerimi aksattım. Üst üste biriktirip yapayım diyorum. Çoğu zaman olmuyor. Bazen iki günlük, üç günlük dersimi bir anda yapabiliyorum. Buna rağmen yapamadım derslerini. Tekrar yapabilir miyim? O ne olursa olsun bir günün kendisi içinde yapılması lazım. Ertesi güne bırakılması uygun olmuyor. Gündüz veya gece veya yolda veya efendim namazın arkasında yemekten sonra veya yemekten önce bir fırsat araya sınıçlayacak, yapacak. Anneannem, dayım için iş iş oyunu bırakmasında dua talep ediyor. Allah bütün müminlerin evlatlarını, kardeşlerini, akrabasını, yakınlarını böyle buna benzer kötü alışkanlıklardan kurtarsın, yoluna döndürsün, hidayet ihsan eylesin, abid, zahid, eylesin, şeytanın nefsin oyunlarına düşmemeyi nasip eylesin. Adım halancıya, 11 yaşındayım. Efendim, iki cihan için sizden dua istiyorum. Allah cümlenizi iki cihandan bak baktığa eylesin. Evet. iki hatim var. Bir de ders almak isteyenler var. Kısaca tevbe ve istiğfar edelim. Hatim duasını yapalım. Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah el-azim el-kerim el-rahim el-lezi la ilahe illa hu el-hayyel kayyum ve etudu ileyh Seslerin telbe ve muvvera ve hidayet Lena, inno etsababul rahim, telbe Abdin zalimin li nefsini, la yemliki li nefsini, belten ve la hayaten ve la Allahumma, enta Rabbi, la ilaha illa ve ena ve ena ve eûzü dike min şerri ma sanatü ebu'u leke bi nimetike aleyye ve edu'u bi zemdi tavfirli ve innehu la yaghfirü cünube illa ente Allah Celle Celaluhu tevbelerimizi tevbelerimizi ile kelamıyla kabul eylesin, içmiş bütün hatalarımızı, günahlarımızı at eylesin bundan sonraki ömrümüzü sevdiği bir kul olarak geçirmeyi nasıl eylesin. Devamlı abdestli gezin. Üzerinize kulakları varsa sahiplerine verin, ödeyin. Kulak üzerinize bırakmayın. Namaz, oruç, ibadet, borçları varsa onları da ödeyin. Her gün zikir vazifelerinize ister gece, ister gündüz, ister topluca, isterseniz bölük bölük tamlayıp yapın. Zikir vazifelerinizi yapacağınız zaman kıbleye doğru abdestli olarak sakin, temiz, tenha bir yerde oturursunuz seccadenize, bir çökerek gözlerinizi kapayarak evvela 25 defa estağfurullah dersiniz sonra bir fatiha 3 ihlas şerit okup peygamber efendimize ve hediye edersiniz bizim meşri, kadiri, kübrevi, süpemel bir çeşdi tarikatları ve şubeleriyle ilgimiz vardır o büyüklerimize bu fatihaları ihlasları hediye edip o mübareklerin manevi yardımlarını himmet ve talep edersiniz tövbe sonra gözünüz kapalı rabıtayı mevk yaparsınız Rabı devlet, dünyayı ahireti, dünyanın faniliğini, cenneti cehennemi, mahşer gününün hallerini düşünüp nefsine nasihat etmektir. Bak ey nefsim hayat fani, herkes ölecek, ahirette cehenneme atılanlar arasında olursan çaren olmaz, pişman olsan da faydası olmaz. Bu dünyadayken aklı başına topla, cenneti kazanmaya gayrete gel, cehennemden kurtulmak için çalış çabalar, hayatının bir saniyesini bile boşa geçirme diye nefsinize nasihat edersiniz. Rabutayı mevki yaparak, Ölüm, ölümden sonrasında kabri, haşri, bahşeri vesaireyi düşünerek. İkincisi, Rabutayı mürşik yapmaktır. Bizi hocalarımız, kirlerimize, karşınıza göz önüne getirip, gönlünüzü gönlümüze bağlayıp gelecek olan feyiz-i ilahe muntazır olursunuz. Bunu 10-15 dakika kadar devam ettirirsiniz. Böyle bir iltibat kurmak manevi bakımdan çok feyiz almanın vesilesidir. Seyriçülükün ilerlemesine bir vesiledir. Sonunda Benafir Resul makamına gitmek için de bir başlangıçtır. O bakımdan Rabıdayı Mürşid'i de güzelce yaparsınız. Üçüncüsü de Rabıdayı kalp yapmaktır. Başınızı kalbinize iyi, kalbinizi iç aleminizin kapısı benzeri bir güvenine getirin, hayal edin. O aleme geçtiğinizde ve o alemde iç aleminizde Allah'ın huzurunda olduğunuzu düşünün ki O bize şah damarımızdan bile yakındır, her yerde hazır ve nazırdır. Diyin ki Ya Rabbi, yeri göğü yaratan sensin. Ben senin bir aciz naçiz kulunum. Ama sana güzel kubuk etmek istiyorum. Bana yardım eyle, tevfikimi refik eyle. Ben de seni zikreden, sana şükreden, sevgili kulların kabul eyle Ya Rabbi. Yardım sendendir. Ancak sana ibadet eder. Ancak senden yardım isteriz Ya Rabbi diye. İltiga edersiniz. Bu da tamam. Rabıde-i Sonra zikirlere başlarsınız. Evvela yüz defa estağfurullah çekin. Sonra yüz defa salatu selam yüz defa la ilahe illallah deyin, bin defa Allah Allah deyin, yüz defa salatü selam getirin, yüz defa gulüvallah, ahadofil. Bu beş şeşit zikri yapa Devam edin. Bunlar bir el er açıp dua eder. Dünya ve ahiretin hayırlarını kendinize ve yakınlarınıza ve bize istersiniz. Şimdi ben size zikri terkini edeyim. Beni dinleyin. La ilahe illallah La ilahe illallah La ilahe illallah buyurun beraberce söyleyin Allah şahit olsun Allah Allah Allah Şimdi gazın duyulun gözlerinizi kapayın Allah demeyi içinizden sessizce devam ettirin Allah mübarek etsin. İşte böyle sessizce Allah demek çok sevaplıdır. Bu zikre kendinize alıştırın. Yolda, işte, gecede, de otururken, gezerken, yatarken, çalışırken kalbiniz Allah'ın zikrinize meşhur olsun. Her anınız ibadet olsun. Tabi gayemiz Resulullah'ın yolunca yürümek olduğunu hiç unutmayın. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i sarılın. Biz atlardan uzak geçmeyin. Namazları evvel vakfinde camide, cemaatle kılsın erkekler. Hanımlar evlerinde kılsın. Sabah namazından sonra işrak vaktine kadar oturup evrat ve dualarla meşgul olup işrak namazı kılın. Sabahla öğlenin arasında dört vekat duha namazı kılın. Bunlar sevaplı namazlar. Akşam namazının şünneti arkasından evvan namazı kılın. Gece yatarken tağırızca abdest alıp, yine abdest alıp... Dört rekat namaz kılıp, abdestli yapmak adetiniz olsun, ihmal etmeyin. Geceliğinde kalkıp teheccid namazı kılmaya çalışın. Pazartesi, perşembe oruçlarını tutun. Hayırlardan, ibadetlerden nasibinizi çokça alma. gayret edin. Çalışkan olun, sevaplı işlere koşturun, hayır hasenat yapın. Ömrünüzü bereketli, hayırlı geçirmeye gayret edin. Bir, günahlardan kaçınmaya çok titiz olun. Takva ehli olun, gözünüze sahip olun, dilinize sahip olun, elinize sahip olun. Haramdan, günahtan, yasaktan kaçının, takva ehli olarak yaşayın. Allah takva ehli, bunları sevdiği için siz de Allah'ın sevgisi böylece elde etmen çalışın. Üçüncü tavsiyem de huylarınızı düzeltin, düzeltme garibetinde olun. Kötü huylarınızı atın, iyi huylar alın. İyi huyları bu büyüklerimizden, onların hayattan okuyarak öğrenirsiniz. Kur'an-ı Kerim'den, hadis-i şeriflerden öğrenirsiniz. İyi huyları benimseyin, kötü huyları atın. Bu hususta ihya-i huylu okumanızı tavsiye ederim. Orada göreceksiniz. Böylece bir kamil, güzel huylu insan olmaya çalışın. Allah en çok güzel huylu kullarını seviyor. Allah'ın en yatan insanlar, güzel huylu insanlar oluyorlar. Bunu unutmayın. Şimdi her gününüz bir Fatiha, üç kulü vallahu gün, duanızı yapayım. Allahü Akbar. İnan lazine yuva'yı ona ki inna ma yuva'yı ona Allah. Yedul lahı ta'uk aidihim. Zaman mekeses inna ma yintisu ala nefsiihi. Waman aulfa Sallallahu aleyhi. Bu bir ahittir. Ahitinize sadık olun. Allah'a söz vermiş. Tasavvuf tarikat yoluna girmiş insan Allah'a söz vermiş demek oluyor. Ahdınız ve sadık olun, suratı daim olun. Kur'an yolundan, Peygamber Efendimiz'in sünnetinden ayrılmamağa çok dikkat edin.